3901 Yabancıların Yemeği Semre İbn Cündüb'e buyur Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve Selam buyurdular ki: Biriniz bir süreye uğradığınızda sahibi başında ise izin alsın. İzin verirsek süt sağın, içsin. Sahibi orada yoksa 3 sefer seslensin. Cevap verirse izin istesin. Cevap vermezse tahırsın ve içsin. 3902 Yabancıların Yemeği İbn Ömer deyallahu anhu bunu anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki kim bir bahçeye girerse meyvesinden yesin ancak beraberinde götürmesin. 3903. Yabancıların yemeği. Rafi İbn Amr deyallahu an anlatıyor. Ben küçükken Ensar'ın hurmalarını taşlıyordum. Beni yakalayıp Resulullah Aleyhissalatu vesselama götürdüler. Ey Rafi niye başkasının Hurmalarını taşlıyorsun dedi. Açlık sebebiyle ey Allah'ın Resulü dedim. Taşlama. Kendiliğinden dibine düşeni diye deyip başımı okşadı ve Allah seni hurmaya doyursun ve suya kandırsın buyurdu. 3904 Yabancıların yemeği Abbad İbn-i bil anlatıyor. Kıtlığa uğradım. Bunun üzerine Medine bahçelerinden birine girdim. Başak olup hem yedim hem de torbama aldım. Derken sahibi gelip beni yakaladı. Gördü. Torbam elimden aldı ve beni Resulullah'a getirdi. Durumu ona anlattı. Resulullah aleyhissalatu vesselam mal sahibine. Cahilken öğretmedin. aç kendi de doyurmadın dedi. Sonra emri üzerine. Torbamı saldı. Sonra Resulullah bana bir veya yarım sağı miktarında yiyecek verdi. 3905 Haram Yiyecekler. Ebu Solebe el-Uşenir radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ve vesselam vaş hayvanlardan kesici diş köpek dişi taşıyanların hepsini yasakladı. Müslim. Ebu Davud ben Esai. İbni Abbas'tan gelen bir rivayette şu ziyadeyi kaydederler. Her bir pençe sahibi kuşla. 3906. Haram yiyecekler. İbn Abbas radıyallahu an hüme anlatıyor. Cahiliye halkı. Birçok şeyi helal addedip yiyor. Birçoğunu da pis addederek yemiyordu. Allah-u Teala Hazretleri Resulü'nü gönderdi. Kitabını indirdi. Helalini al. Helal. Haramını da haram kıldı. Helal kıldı, helaldir. Haram kıldığı da haramdır. Sükut buyurduğu da affedilmiştir. i̇bn Abbas, sonra şu ayet-i kerimeyi okudu. Ey Muhammadi de ki, bana vahyolunan da. 5- Akılatılmış kan, domuz eti, cıpistir de günah işlenerek Allah'tan başkası, adına kesilen hayvandan başkasını yemenin haram olduğuna dair bir emir bulamıyorum. Fakat daha da kalan, başkasını payına el uzatmamak ve zaruret miktarını aşmamak üzere bunlardan da yiyebilir. Doğrusu Rabbin bağışlar ve merhamet eder. Enam 145-397 Haram yiyecekler Kabise İbn-i Hülk babası radıyallahu anh'tan anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bir adamın şöyle sorduğunu işittim. Bazı yiyecekler var. Onları yemekte zorluk çekiyor. Günah mıdır diye korkuyorum. Resulullah aleyhissalatu Vesselam da cevaben. İçinde hiçbir şey sıkıntı olmasın. Aksi halde Hristiyanlara benzersin. 3.908 Haram Yiyecekler H.Z. Ebu Hüreyre Radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki vahşilerden kesici dişi olan her bir hayvanın yenmesi haramdır. 3909 Haram yiyecekler. Ebu Davud'un bir diğer rivayetinde şöyle gelmiştir. Vahşilerden kesici dişi olan her bir hayvanın ve pençesi olan her bir kuşun yenmesini yasakladı. 3910 Haram yiyecekler. Halid İbn Uyeyd radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, at, katır ve eşek etini yemeği yasakladı, 3911, haram yiyecekler, Ebu Davud'un bir diğer rivayetinde şöyle denir, Hayber Fethi sırasında Gazze'de, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile birlikte ben de vardım, bir grup Yahudi, Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek, askerlerin ahırlarına hücum ederek mallarını yağmalamalarından şikayet ettiler. Resulullah aleyhissalatu vesselam, bunun üzerine Müslümanlara yönelerek, olamaz anlaşma yapılan kimselerin malı, onların izni, olmadan helal değildir. Ayrıca size ehli eşekler, onların atları, katırları, vahşi hayvanlardan her bir kesici dişi olan, kuşlardan da her bir pençeleri olan haramdır buyurdular. 3.912 Resulullah ve asyabının yediği yemekler ve onların medhiği, Heza Cabir Allahu Allah an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam ailesine katık sormuştu. Yanımızda sirke başka bir şey yok dediler. Aleyhissalatu ve selam onu istedi ve gelince yemeye başladı. Hem yiyor hem de sirke ne iyi katık. Sirke ne iyi katır. Sirke ne iyi katık diyordu. 3913 Resulullah ve ashabının yediği yemekler ve onların medhi, H.Z. Ömer ve Ebu Esik radıyallahu anhüma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Zeytinyağını yayın ve onunla yağlanın. Zira, O, Mübarek bir ağaçtandır. 3.914 Resulullah ve ashabının yediği yemekler ve onların medhi, H.Z. Enes radıyallahu anhüma anlatıyor. Bir terzi, Resulullah ve selamı onun adına hazırladığı bir yemeğe davet etti. Beraberinde ben de gittim. Ev sahibi sofraya arpa ekmeği, içerisinde kabak bulunan bir çorba ve kadit kurutulmuş et getirdi. Ben, Resulullah ve Vesselam'ın tabağın etrafından kabağı araştırdığını gördüm. O günden dedi kabağı sevmeye devam ediyorum. 3.915 Resulullah ve asyabının yedi yemekler ve onların medhi, i̇bn Ömer radıyallahu anhüme anlatıyor. Tebük'te Resulullah aleyhissalatu ve selama Hristiyanların yaptığı peynir kalıbı getirilmişti. Bir bıçak istedi. Besme'de çekip kesti ve yedi. Üç bin Resulullah ve asyabının yedi yemekler ve onların medhi, Yusuf i̇bn Abdullah İbn Selam radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam, bir miktar arpa ekmeği aldı, üzerine bir hurma koydu ve bu şuna katıktır buyurdu. 3917, Resulullah ve ashabının yediği yemekler ve onların mekihi, HZ, Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam kavunu taze hurma yeğer de, bunun hararetini şunun serinliğiyle, şunun serinliğini de bunun hararetiyle kırıyoruz buyurdu. 3.918, Resulullah ve Ashabının yediği yemekler ve onların medhi, Sahiheyn ve Ebu Davud da, Abdullah İbnu Cafer radıyallahu anhümanın şöyle dediği gelmiştir. Resulullah aleyhissalatu ve selamı salatalıkla birlikte taze hurma yakan gördüm. 3.919, Resulullah ve Ashabının yediği yemekler ve onların medhi, Ebu Davud, Hazreti Ayhe radıyallahu anhüman şunu kaydeder. Annem, Resulullah ve Vesselam'la evleneceğim zaman beni şişmanlatmak istedi. Ancak bana hurma ile birlikte salatalık yedirinceye kadar arzu ettiği diğer şeylerden ilaçlardan hiçbirine icabet edemedim. O ikisinden muntazaman yemeğe devam edince güzel bir şişmanlık kazandım. 3.920 Resulullah ve Ashabı'nın yediği yemekler ve onların medhi, Büsres Süleyman'ın iki oğla adıya Allah'u anlığıma anlatıyor. Resulullah ve Vesselam yanımıza girdi. Biz kendilerine tereyağı ve hurma ikram ettik. ve Vesselam yağla hurmayı severdi. 3921 Resulullah ve ashabının yediği yemekler ve onların medhiği P.Z. Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam helva ve balı severdi. 3922 Resulullah ve Ashabının yedi yemekler ve onların medhi, i̇bn Abbas Rab'iyallahu anh'ıma anlatıyor. Resulullah ve Vesselam'ın en çok sevdiği yiyecek ekmekten yapılan trik ve haytan yapılan trik idi. 3923 Resulullah ve Ashabının yediği yemekler ve onların medhi, Abdullah El Müzen'i Rab'iyallahu anh anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, Biriniz et satın alınca suyunu biraz fazla kılsın. Yemek sırasında yiyenlerin çokluğu sebebiyle eti rastlamayıp suya rastlasa bu ona yeterlidir. Zira suda iki etten biri olmuştur. 3.924 Resulullah ve ashabının yediği yemekler ve onların eti H.Z. Ebu Hüreyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselama bir et parçası getirilmişti. Kendisine bunun. Bu kısmı sunuldu. Aleyhissallatu ve selam budu severdi. Bu bud gelince hemen ondan ısıralak yedi. 3925. Resulullah ve Asyabının yedi yemekler ve onların meci, İmnu Mesud adıya Allahu anlatıyor. Koyunun ön budu Resulullah aleyhissallatu ve selamın hoşuna giderdi. Bir defasında ön buda zehir konuldu. Bu zehiri Yahudilerin koyduğu görüşündeydi. 3926. Resulullah ve ashabının yediği yemekler ve onların medhi, Sehni İbn-i Sa'da Allah'u an anlatıyor. Biz cuma günü olunca sevinirdik. Çünkü bizim yaşlı bir kadın akrabamız vardı. Pazı kökü bulur. Tencereye koyar. Üzerine zarpar ötüp de bulunurdu. Vallahi, bunun içinde ne kuyruk yağı nere iç yağı olurdu. Cuma namazını kıldık mı? Mesciden ayrılır. O ihtiyar kadına selam verip hanesine girerdik. O da mezkur yemeği önümüze koyardı. İşte bu sebeple biz yuma olunca sevinirdik. 3927 Resulullah ve ashabının yediği yemekler ve onların medhi H.Z. Cabir Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selamla birlikte Meryiz Zahran'da erark ağacının kebas denilen meyvesinden topladığımızı hatırlıyorum. Resulullah ve Vesselam o zaman bize siyahlarını toplayın. Onlar daha iyidir tavsiyesinde bulunmuştu. Ben kendilerinden siz koyunda güttünüz mü diye sordum. Hiç koyun gütmeyen peygamber var mı cevabında bulundu. 3928 Davet Yemeği i̇bn Ömer Ömer radiyallahu anh'ımı anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Davet edildiğiniz zaman bu davete icabet edin. nafiler ki İm Ömer, oruçlu bile olsa düğün ve diğer davetlere mutlaka icabet ederdi. 3929. Davet yemeği. ve bu davudun diğer bir rivayetinde kim davet edildiği halde icabet etmezse Allah ve Resulüne isyan etmiş olur. Kim de davetsiz olarak bir sofraya oturursa hırsız olarak girer. Yağmacı olarak çıkar denilmiştir. Üç bin dokuz yüz otuz. Davet Yemeği Hümeyt İbni Abdirrahman el-Hined'in ashabından bir kimseden naklettiğine göre, Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuşlardır. İki kişi birden davet ederse kapı itibariyle hangisi yakınsa ona icabet et. Çünkü kapısı daha yakın olan komşulukta daha yakındır. Bunlardan biri önce davet etmiş ise, Önce davranana icabet et 3931, davet yemeği, Ebu Mesud el Ensar radıyallahu an anlatıyor. Ensardan Ebu Suay adında bir zat vardı. Bunun et satışı, yapan bir kölesi vardı. Bir gün Resulullah aleyhissalatu vesselamı gördü ve yüzünden acıkmış olduğunu anladı. Kölesine, bize beş kişilik yemek hazırla. Ben Resulullah ve Vesselam'ı da beşin beşincisi olarak davet etti. Onları bir kişi daha takip etti. Kapıya geldiklerinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ev sahibine, Bize bu da uydu. İstersen ona da izin ver. İstersen dönsün buyurdular. Adam, ey Allah'ın Resulü, ona da izin veriyorum dedi. 3.932 Düğün yemeği belime HZNF radiyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın İranlı bir komşusu vardı. Güzel et yemeği yapardı. Bir gün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam için yemek hazırladı. Sonra davet etmeye geldi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ayşe'yi göstererek. Şunun içinde davet var mı diye sordu. Adam. Hayır deyince. Aleyhisselatü Vesselam da. Hayır. Davetinizi kabul etmiyorum cevabını verdi. Adam dönüp, davetini tekrarladı. Resulullah da, ya şu diye Hazreti Ayşe için de izin istedi. Adam, hayır dedi. Resulullah da, hayır cevabını verdi. Sonra adam tekrar davet etmeye geldi. Resulullah da, ya şu diye ısrar etti. Adam bu sefer, evet orada davetli dedi. Resulullah ve Hazreti Ayşe ikisi birlikte kalkıp birbirleriyle şakalaşarak davet sahibinin evine geldiler. 3.933 Düğün yemeği bilime mi? H.Z.N.S. radiyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam Abdurrahman İmruf radiyallahu anh'ın elbisesinde bir sarılık görmüş idi. Hayrola! Bu da ne? diye sordu. Abdurrahman, bir kadınla bir nevat ağırlığında mehir ödeyerek, Evlendim açıklamasını yaptı. Aleyhisselatü Vesselam, Allah evliliği sana mübarek etsin. Ancak bir koyunla da olsa bir ver. buyurdular. 3934, düğün yemeği ve yine Hazreti Enes radiyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Zeynep bin Tuğcas'ın düğününde verdiği ziyafeti, Diğer zevcelerinin hiçbirinin düğününde vermemiştir. Bu düğünde bir koyun kesti. Bir rivayette şöyle der. Zeynep'in düğününe gelenlere doyarak sofrayı terk etmelerine kadar ekmekle et yedirdi. 3.935 Düğün yemeği meylime yine Hazreti Enes demiştir ki. Safiye bin Tuhiye'nin nikahında Resulullah aleyhissalatu vesselam sevik ve hurma ile ziyafet verdi. 3.936 Düğün yemeği Velime Buhari merhumun kaydettiğine göre, Safiye bintü Seyber radiyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam, hanımlarından birinin düğününde iki mutfiktarında arpadan yapılan yemek ile ziyafet verdi. 3937, düğün yemeği Velime İbn-i Mesud radiyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Düğün yemeği, düğünün birinci günü haktır. İkinci günü sünnettir. Üçüncü günü desinler içindir. Kim desinler için ise yaparsa Allah da ona göre muamele yapar. 3938 Düğün yemeği ve araç. Ebu Hurer'e radıyallahu anh'tan naklen anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam diyordu ki En şerli yemek Sadece zenginlerin çağrılıp fakirlerin çağrılmadığı yemektir. Kim de davete icabet etmez. Yemeğe gelmezse. Allah ve Resulüne asi olmuştur. Bir diğer rivayette yemeğin kötüsü gelene verilmeyen, ona gelmeyeceklerin davet edildiği yemektir denilmiştir. 3939 Akika, Temu ve İbnü'l-Bediyyah -e Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki her çocuk Hakika kurbanı ile rehinelenmiştir. Bu kurban doğumunun 7. günü onun adına kesilir. O gün saçıda tıraş edilir ve çocuğa isim de verilir. 3940 Afrika. Zeyd İbni Eslem Beni Eslem'den bir adamdan. O da sahabi olan babası radiyallahu amd'dan naklediyor. Resulullah aleyhissalatu rejselam'a Afika'dan sorulmuştu. Şu cevabı verdiler. Ben hukuku isyanı sevmem böyle demekle. Sanki Afika ismini kullanmaktan hoşlanmadığımı ifade etmişti. Şunu ilave ettiler. Kimin bir evi dolu da ona bedel kurban kesmek isterse bunu yapsın. 3941 Afika, ünlü kursa diye Allahu anha anlatıyor. Resulullah ve selamın şöyle söylediğini işittim. Oğlan çocuğu için birbirine denk iki kurban. Kız çocuğu için bir kurban kesmek gerekir. Kurbanlığın erkek veya dişi olması fark etmez. 3942 Afika, Nafi Rahimehullah anlatıyor. İmam Ömer radiyallahu anhuma ya ehlinden her kim bir akika istemiş ise, ona mutlaka bir akika vermiştir. Kız ve erkek, her çocuğu için birer koyun kurban ederdi. U ve İmam Zubeyr merhum da böyle yapardı. İmam Malikler ki, bana ulaştığına göre, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anh da böyle yaparmış. 3943. Akika. İbn Abbas radıyallahu anhu anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam torunları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin için hakika olarak birer koyun kurban etti. Hadisin mesayideki ve'linde ikişer koyun kurban etti denmiştir. 3944. Afika Hz. Ali radıyallahu anhu anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam H.Z. Hasan radiyallahu anh için Akika olarak bir koyun kurban etti ve Ey Fatıma dedi. Çocuğun başını tıraş ettir ve saçının ağırlığınca gümüş tasadduk et bu emir üzerine. Saçı tarttık. Ağırlığa bir hem veya buna yakın bir şeydi. 3935 Akika Cafer İbnu Muhammed babasından O da Hazreti Fatıma radiyallahu anh adam rivayet ettiğine göre H.Z. Fatıma H.Z. Hasan ve H.Z. Hüseyin'in, Zeynep'in, Ülmü Gülsüm radiyallahu anh'ın saçlarını tarttı. Bunların ağırlığınca gümüş tasadduk etti. 3.946, Seyre ve Atire, Nübeyse. El-Huzeli Allahu an anlatıyor. Bir adam sordu. Ey Allah'ın Resulü! Biz, cahiliye devrinde, Recep ayında Atire kurbanı kesiyorduk. Şimdi ne yapmamızı emir buyursunuz? şu <gülüyor> cevabı verdi. Hangi ayda olursa olsun, Allah için kesin ve Allah için hayır hasenatta bulunun, Allah için yedirip içirin, yine sordular. Cahiliye devrinde feyre kurbanı kesiyorduk. Şimdi ne yapmamızı emredersiniz? Resulullah aleyhissalatu vesselam dedi ki, Kırda otlayan her bir sürü için bir feyre kurbanı vardır. Bu o yıl doğan ve hacılara yürü taşıyacak güce gelinceye kadar diğerleriyle birlikte beslediğin bir hayvandır. O safhaya gelince kesip etini yolculara tasadduk edersin. E bu Kılaviye edendi ki, bir Fere kurbanı gerektiren sürüne miktar olmalıdır. baş hayvan diye cevap verdi. 3947 Fere ve Atire, Nisai'nin Haris i̇bn Amr'dan kaydettiği bir diğer rivayetinde geldiğine göre, Haris i̇bn Amr. Resulullah aleyhissalatu ve sellem atire ve kurbanları hakkında sormuş. Resulullah da kendisine, "Duleyan atire kurbanı kessin, duleyan da kesmesin. Duleyan teybe kurbanı kessin, duleyan de kesmesin." Davarın bir kurban hakkı vardır diye cevap vermiş. Parmaklarının hepsini kapayıp sadece birini yumayarak onu göstermiştir. 3948, Teybe ve atire Ebu Hurere radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki İslam'da seyrek kurbanı da yok. Atire kurbanı da yok. 3949. Tedavinin cevazı. Ebu Derda Arabi Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki Allah Teala Hazretleri hastalığı da ilacı da indirmiştir. Ve her hastalığa bir ilaç vermiştir. Öyleyse tedavi olun. Ancak haram olan şeyle tedavi olmayın. 3950 Tedavinin cevazı Ebu Hüreyre'nin Buhari'de gelen bir rivayetinde Resulullah ve Vesselam şöyle buyurmaktadır. Şafii Kerim Allah Teala Hazretleri Her ne hastalık indirmişse onun devasını da indirmiştir. Ebu Davud ve Tirmizi'ne şu ziyade var. Tek bir hastalığın ilacı yoktur dedi. Kendisine O hangi hastalıktır diye soruldu da. İhtiyarlık cevabını verdi. 3.951 Tedavinin cevazı, H.Z. Cabir Allahu anh anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki Her hastalığın bir devası vardır. Hastalığın ilacına rastlanırsa Allah kârının izniyle Hastalıktan şifa bulur. 3.952 Tedavinin mekruhluğu Ukbe İbn-i Amir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, ''Hastalığınızı yiyip içmeye zorlamayın. Zira Allah Teala Hazretleri onlara yedirip içirir.'' 3.953 Tedavinin Mekruhluğu H.Z. Ayşe Allahu Anh'a anlatıyor, ''Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a hastalığı sırasında ağzından ilaç içirdik. Bize içirmememizi işaret etti.'' Ancak biz itirazını hastalarda ilaca karşı görülen nefret diye değerlendirmiş ve içirmiştik. Kendine gelince, bana ilaç vermeyin demedim mi diye bizi payladı. Biz, davranışımızın sebebini, herhalde hastaların ilaca gösterdikleri nefret olarak değerlendirdik diye açıkladık. Resulullah, buna rağmen öfke izhar edip, herkesi cezalandırmak üzere, ilaçtan, İçmedi kimse kalmayacak emretti ve Abbas hariç hepinizi göreceğim. Zira o bana zorla ilaç içerirken yanınızda değildi buyurdu. 3.954 Tedavinin mekruhluğu Abdullah İbni Ham İbni Azrabiyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki Benim tiryak içmem. temime muska katınmam. içimden gelen şiiri okumam aldırmazlık olur. 3.955 Tedavinin mekrufluğu Muhyi-i Muşu ve adı Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki kim vücudunu dağıtır veya rukiye yaptırırsak evetkülü terk etmiş olur. 3956 Resulullah'ın vasfetti ilaç var. Ebu Said Hudi ve adı Allahu an anlatıyor. Bir adam Resulullah aleyhissalatu ve selam'a gelerek kardeşim ishal oldu ne yapayım diye sordu. Aleyhissalatu ve selam, ona bal şerbeti içir, serman buyurdu. Adam içirdi. Bir aynı şahıs, tekrar gelip, Ben bal şerbeti içirdim. Ancak, bu onun ishalini arttırmadan başka bir şey yaramadı, dedi. Adam bu gidip gelmeleri üç kere tekrar etti. Sonunda aleyhissalatu ve selam, Allah doğru söyledi. Kardeşinin karnı yalan söyledi, hata etti, buyurdu. Sonra bir kere daha içirdi. Bu sefer kardeşi iyileşti. 3.957 Resulullah'ın vasfettiği ilaç var. Ebu Hübeyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Ölüm dışında hiçbir hastalık yoktur ki örey, otunda onun için bir deva bulunmasın. 3.958 Resulullah'ın vasfettiği ilaç var. Sa'd İbni Ebi Vakkas radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular. Kim her sabah acıya vurmasından yedi tane yerse o gün geceye kadar ona ne ne de sihir zarar verir. 3.959 Resulullah'ın vasfettiği ilaçlar H.Z. Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki Medine'nin necd cihetinde yer alan Aliye acıresinde şifa vardır. O sabahın ilk vaktinde yenirse panzehirdir. 3.960 Resulullah'ın vasfettiği ilaçlar, Said İbni Zeyd radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Mantar kudret helvası cinsindendir. Suyu göze şifalıdır. 3.961 Resulullah'ın vasfettiği ilaçlar, Kirmili'de Ebu Hüreyre radıyallahu anh'tan gelen bir rivayete göre, Halk, mantar toprağın çiçek hastalığıdır demiştir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle söylediler. Mantar. Allah'ın beni İsrail'e inah ettiği kudret helvası denen memlendir. Suyu göz için şifadır. Acıre denen hurma cinsi cennettendir ve zehire karşı şifadır. Ebu Hüreyre ilave eder. Ben 3 veya 5 veya 7 mantar aldım. Onları sıkıp suyunu bir şişeye koydum. Gözü hasta olan bir cariyeme tatbik ettim. İyileşti. 3.962. Resulullah'ın vasfettiği ilaç var. Düşurullah aleyhissallatu ve selamın zevklerinden birine hizmet eden Selma adında bir kadını anlatıyor. Resulullah aleyhissallatu ve selama bir yara veya bir yere gelecek olsa bana emrederdi. Onun üzerine kına koyardım. 3.963. Resulullah'ın vasfettiği ilaç var. Esma bin Tuğmeyir radıyallahu Allahu anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bana, ne ile bağırsaklarını yumuşatıyorsun diye sordu. Ben, şübrüm ile dedim. Hararet de hararet buyurdu. Bunun üzerine ben, sonra sen otunu müsil olarak kullandım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu öğrenince, eğer ölüme karşı şifa taşıyan bir şey olsaydı bu, mutlaka senerde olurdu buyurdu 3964. Resulullah'ın vasfettiği ilaç var. Ümmü Kays bin İhsan radıyallahu anh'a anlatıyor. Ben küçük bir oğlumla birlikte Resulullah aleyhissalatu ve selamın huzuruna girdim. O sırada boğazındaki hastalığı sebebiyle çocuğa ilak denen tedavi uygulamıştım. Çocuklarınızın boğaz hastalığını niye usulü usulüyle elle sıkarak tedavi ediyorsunuz? Size şu ugu, hindiyi kustu, hindi tavsiye ederim. Zira onda yedi türlü şifa vardır. Zatül cemb'in ilacı ondadır. Boğaz hastalığına karşı burnuna damlatılır. Zatül cemb'e karşı ağızdan verilir. Zühri merhum der ki, Resulullah bize ilacın fayda vereceği iki şeyi açıkladı. Ama beşini açıklamadı. 3965 beş. Resulullah'ın vasfettiği ilaç var. i̇bn Abbas Rabiallahu Anh'ıma anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, ismidi kullanmaya devam edin. Zira o, sürmelerinizin en hayırlısıdır. Görmeyi parlatır. Saçı bitirir. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam sürme çekince önce üç kere sağ gözüme çekerdi. Onunla başlar. Onunla bitirirdi. Sol gözüne de iki kere çekerdi. 3966 Resulullah'ın vasfettiği ilaçlar. Bir başka rivayette şöyle gelmiştir. Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın bir sürmedanı vardı. Her gece şu gözüne 3, öbür gözüne de üç kere sürüme çekerdi. 31967. Resulullah'ın vasfettiği var. Rafi İbnu Hadic Rabbi Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Hararet cehennemden bir kabarmadır. Hararetinizi soğuk su ile soğutunuz. 3968. Desturullahın vasıf ettiği ilaç var. Timizinin sevbanda diye Allahu yaptığı bir rivayet şöyledir. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam buyurdular ki: Size umma isabet ederse, humma ateşten bir parça olduğu için, derhal su ile söndürsün. Şöyle ki akmakta olan bir nehrin içine girsin, akıntıyı karşısına alıp dursun ve sabah namazından sonra ve güneşin doğuşundan önce şu duayı yapsın. Allah'ın adıyla. Ey Allah'ım! Kuluna şifa ver ve Resulün Hazreti Muhammed'in sözünü doğrula. Nehre üç gün, üç kere banasın. Üçte şifa bulamazsa. Beş, yedi, dokuz güne kadar çıksın. Zira umma Allah'ın izniyle dokuz günü. Tecavüz etmez şifa hasıl olur. 3.969 Resulullah'ın vasfettiği ilaç var. i̇bn Ömer Ömer Rabiallahu Anh'ıma anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, Cibril Aleyhisselam bana bir ilaç öğretti. Bu bütün hastalıklara debadır. Ayrıca dedi ki, Ben bu ilacı leh-i mahvuzdan edip yazdım. İlacı şöyle tarif etti, dam üzerinden akmayan yağmur suyundan temiz bir kaba alırsın. Üzerine Fatiha suresini yetmiş kere okursun. Bir o kadar da Ayetül ül bir o kadar kul el züb nası. La ilahe illallahü vahdehü la-şerikereh. Lehül Mülkü ve lehül hamdü yuhni ve yumit ve hayün zeymutu yediker hayr ve hüve ala külüşeyin kadını okur. Sonra yedi gün oruç tutar ve her gün bu su ile orucunu açar. Rezin ilavesidir. Kaynağı bulunamamıştır. Camil usul muhakkak ki Abdülkadir el Arnuud'un zayıflık veya mevzuluk alameti gözükmektedir. 3970. Resulullah'ın vasfettiği ilaç var. H Z Aşer Allahu anha anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, terbine denen sütlü torba hasta'nın kalbini dinlendirir. Hüzünün bir kısmını götürür. 3.971 Resulullah'ın vasfettiği ilaç var. Yine Hazreti Ayşe Radıyallahu Anh'a anlatıyor. Resulullah ve Vesselam, aile halkından birine umma rahatsızlığı gelince hamurdan çorba yapılmasını emrederdi ve çorba yapılırdı. Sonra hastalara emrederdi ve onlar da ondan ağır ağır içerlerdi. Resulullah ve Vesselam derdi ki, çorba hüzünlü kimsenin kalbini takviye eder. Hastanın kalbinden elemi çıkarır. Tıpkı birinizin su ile yüzünden kiri çıkarması gibi 3.972 Resulullah'ın va'fetdiği ilaç var. Hz. Enes şöyle Allahu an anlatıyor. Bu kabilesinden bir grup insan Medine'ye gelmişti. Burası sıhhatlerine iyi gelmedi. Hastalandılar. Resulullah Aleyhissalatu vesselam da onları sadaka develerinin bulunduğu yere gönderdi ve Sütlerinden ve villerinden için emir buyurdu. Onlar da içtiler ve iyileştiler. 3.973 Resulullah'ın ilaç ilaçlar i̇bn Abbas Rab'i Allah'u anhum'a anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki Şifa 3 şeydedir. Bal şerbeti Kan aldırma Ateşle dağlama Ancak ümmetimi dağlamaktan men ediyorum. Bir rivayette Balda Hacamat olmada şifa vardır, denmiştir. 3974, Resulullah'ın vasfettiği ilaç var. Yine i̇bn Abbas radıyallahu anhıma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, kendisiyle tedavi olduğunuz şeylerin en hayırlısı sağ alt burun damlası. Hacamat kan aldırma, bir ağızdan damlatma ve meşe müsil müshil içmedir. 3975, Resulullah'ın vasfettiği ilaç var. Zeyt. İmam Erkan da bia Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam zatülcem hastalığının tedavisinde zeytinyağı ederdi. etlederdi. derdi ki zeytinyağı ağzın hastalık hissedilen tarafından içilirdi. Bir rivayette, Resulullah aleyhissalatu ve selam bize zatülcemten kustul mahri ve zeytinyağı ile tedavi olmanızı emrederdi denmiştir. 3976 Resulullah'ın vasfettiği ilaç var. i̇bn Abbas radıyallahu Allah'u anhum'a anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, iki şeyde ne çok şifa vardır. Sabır ve sülfa. 3.977 Resulullah'ın vasfettiği ilaç var. i̇bn Abbas radıyallahu Allah'u anhum'a anlatıyor. Resulullah ve Vesselam hacamat oldu ve hacamatı yapan doktora ücretini ödedi ve ayrıca burun damlası da kullandı. 3.978 Resulullah'ın vasfettiği ilaç var. Ümmül Münzir Hintukays Allahu Anh'a anlatıyor. Beraberinde Ali Radıyallahu an olduğu halde Resulullah ve Vesselam yanıma girdi. Ali bu sarada geçirdiği bir hastalığın nekahret devresindeydi. Evimize bu hurma çağılası salkımları asıl idi. Resulullah aleyhissalatu vesselam ondan yemeye başladı. Ali de yemek üzere kalktı. Resulullah aleyhissalatu vesselam Ali'ye yönelerek, Ağır ol, ağır ol. Sen daha ne kahret dönemindesin dedi ve de Ali bırakıncaya kadar tekrarladı. Ümmül müdir? anlatmaya devam ederek, Ben arpa ve köleyender otundan yemek pişirip getirdim. Resulullah aleyhissalatu ve selam. Ey Ali buyurdular. Bundan al. Bu sana daha faydalı. 3979. Resulullah'ın vasfettiği ilaç var. Sen İbn Saatiyye Rabiyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam Uhud Savaşı sırasında yaralanınca Hazreti Fatıma Rabiyallahu anha mübarek üzerinden kanı yıkamaya başladılar. Ali ile Fatıma radıyallahu anh humaya su döküyordu. Fatıma Allahu an ha suyun kanı gittikçe artırdığını görünce bir parça hasır kaldı. Onu yakıp iyice kül haline gelince yaraya bastı. Böylece kan da durdu. 3.980 Resulullah'ın vasfettiği ilaç var. Vail İbn-i Hücre radıyallahu anh, anlatıyor. Tarık İbn-i Süreyd el-Cufi radıyallahu anh. Resulullah aleyhissalatu ve çerama ham alkollüler. İlahi tedavi hususunda sordu. Aleyhisselatu vesselam onu bundan menetti ve Hayır. O. Deva değil. Derttir buyurdu. 3.981 Resulullah'ın vasfettiği ilaç var. H.Z. Ebu Hüseyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhisselatu vesselam zehir ve benzeri her çeşit habis ilaçtan yasakladı. 3.982 Resulullah'ın vasfettiği ilaç var. Abdurrahman İbni Osman Ebbeyy radıyallahu an anlatıyor. Bir tabi gelerek Resulullah Aleyhissalatu vesselam'a ilaç yapımında kurbağayı kullanmaktan sordu. Resulullah adamı kurbağayı öldürmekten nehyetti. 3983 Resulullahın vasfettiği ilaç var. Ben bu keşfe El Enmari radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam başından ve iki omuzu arasından hacamat olur ve kim bu kandan akıtırsa, herhangi bir hastalık için, bir başka ilaçla tedavi olmasa da zarar görmez buyurdu. 3.984 Resulullah'ın vasfettiği ilaçlar H.Z. Enes Allah'u an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam Boynunun iki tarafındaki damarları ile iki omuzun arasındaki damardan hacamat olurdu. 3.985 Resulullah'ın vasfettiği ilaçlar Kirmizi şu ziyade de bulunur. Resulullah ve Vesselam ayın 17'sinde. 19'unda ve 21'inde hacamat olurdu. 3.986 Resulullah'ın vasfettiği ilaç var. Sahih'e de gelen bir rivayette şöyle denir. Resulullah ve selam hacamat olur. Kimseye hücüsünde zulmetmezdi. 3.987 Resulullah'ın vasfettiği ilaç var i̇bn Abbas radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah ve vesselam buyurdular ki, Haç iyi kudur. Fazla kanı giderir. Beli. Hafifletir. Gözü parlatır. i̇bn Abbas der ki, Resulullah aleyhissalatü vesselam mirak gecesinde, Meleklerden mürekke bir cemaate her uğrayışında, Hacamat olmaya devam et. Ümmetine de hacamat olmalarını emret derlerdi. 3. 1988 Resulullah'ın vasfettiği ilaç var. Ebu Bekler Allahu anh'tan anlatıldığına göre, bu muhterem sahabi, ailesini salı günü hacamat olmaktan mennederdi. Derdi ki, Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, salı günü kan günüdür. O günde bir saat vardır. Kan durmaz. 3. 1989 Resulullah'ın vasfettiği ilaç var. H.Z. Cabir'e deyallahu an anlatıyor. Sat i Mubaz'e deyallahu an kolundaki can damarından isabet aldığı zaman Resulullah aleyhissalatü vesselam onu elindeki uzunca bir demir tubukla bir zat dağladı. Ancak yarası. Tekrar şişti. Resulullah da ikinci sefer dağladı. 3.990 Resulullah'ın vasfettiği ilaç var. Tirmizi'nin Hazreti Enes'ten yaptığı bir rivayete, Enes Radıyallahu Anh der ki Resulullah ve Vesselam Sad İbnu Zülare'yi sivilce sebebiyle dağladı 3.991 Resulullah'ın vasfettiği ilaç var İmran İbni Hüseyin Radıyallahu Anh'ıma anlatıyor Resulullah ve Vesselam bizi dağlama yapmaktan ehiyetti Ancak biz ona başvurmaya zorlayan durumlarla karşılaştık. Birçok defalar dağlama yaptık. Sünnete muhalefetimiz sebebiyle rahatsızlığımızdan kurtuluş bulamadık. 3992 Rukiye ve Teğmimi'nin Muska'nın cevazı H.Z. Cabir adı Allah'u an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam Ben'im İbni Hazma'yıman'a karşı Rukiye yapma ruhsatı tanıdı. Biz Resulullah aleyhissalatu ve selam ile bir kilkde otururken bizden bir kinseyi akrep soktu. Bir adam. Ey Allah'ın Resulü! Buna Rukiye yapayım mı? diye sordu. Sizden kim kardeşine faydalı olabileceksin hemen olsun buyurdular. 3993 Rukiye ve Teğmimi'nin muskanın cevazı H.Z.N.S. radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam bize zehire karşı göz değmesine karşı Nemle kurduğuna karşı Rukiye yapmamıza ruhsat kanıdı. 3994 Rukiye ve Te'ye Miminin Muskan'ın cevazı Ebu Davud'un bir diğer rivayetinde Rukiye sadece göz değmesine veya zehire veya kesilmeyen kana karşı yapılır denmiştir. 3995 Rukiye ve Te'ye Miminin Muskan'ın cevazı Yine Ebu Davud'un Sehni İbn-i yaptığı bir diğer rivayetinde Rukiye sadece nefse insana değen gözden veya vehire veya sokmaya karşı vardır. 3.996 Lukya ve Teğmimi'nin muskanın cevazı i̇bn Abbas radıyallahu Anh'ıma anlatıyor. Resulullah ve Vesselam Ummaya ve bütün ağrılara karşı şu duayı okumanızı öğretmişti. Bismillahi i Kebide el-Zübillahil-Azimi min külli ırkınarın ve min şerri harin var. Ulu Allah'ın adıyla. Kanlı kabaran her bir ramardan ve ateş hararetinin şerrinden büyük Allah'a sığınırım. 3997 Rukiye ve Teğmimi'nin muskanın cevazı H.Z. Ali Rab'i An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir hastaya geldiği veya kendisine bir hasta getirildiği zaman şu duayı okurdu. Ey insanların Rabbi! Acı gider! Şifa ver! Sen şafisin! Senin şifandan başka şifa yoktur! Senden hiçbir hastalığı hariç tutmayan şifa istiyoruz. 3998. Rukye ve temiminin Muska'nın Cevazı, Sabit Ibn Kays Ibnimem Mastradiyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam. Ben hasta iken yanıma gelip Kur'ani okudu. Ey insanların Rabbi. Sabit Ibn Kays Ibnimem Mastar acıyı kaldır. Sonra Meline Buthan'la madiden toprak alarak bir kadehe koydu. Üzerine su döküp nefes etti. Sonra su ile karışan bu toprağı üstüme serpti. 3999 Lukiye ve temiminin Muska'nın cevazı en bu sayı değil bulduğu yerde Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam cinlerden ve insanın göz çeşitli dualar okuyarak Allah'a sığınurdu. Muavize-i Tehnaz ve Felaçuleleri nazil olunca bu iki sureyi esas aldı. Diğerlerini terk etti. 4000. Rukye ve Teğmimi'nin Muska'nın cevazı, yine Ebu Said'in Hudri radıyallahu an anlatıyor. Cibril aleyhisselam Resulullah ve Selam'ın yanına geldi ve Ey Muhammed! Hasta mısın? Diye sordu. Evet cevabını alınca, Cibril aleyhisselam şu duayı okudu. Bismillahi erkeke, min külli da'in yüzüke ve min şerri kulli nefsin evanin hadisin. Allahu yeşike, Bismillahi erkeke, seni Allah'ın adıyla, sana eza veren bütün hastalıklara karşı, bütün kötü nefis ve hasedci gözlere karşı sana okuyorum. Allah sana şifa versin. Ben Allah'ın adıyla sana dua ediyorum.